Söyleyeceklerim bu kadar mı? Adam sana deliymiş gibi gelmedi mi? Geldi dostum. Geldi. Bu meseleye önem verdiğin anlaşılıyor Puaro. Bir deliyi ciddiye almak lazımdır dostum. Çünkü bir deli tehlikeli bir şeydir. Evet bu doğru tabi. E, bu konuda ne yaptın? Ne yapabilirdim? Mektubu polis müfettifliğine gösterdim. O da senin gibi bu mektubun budalaca bir şaka olduğuna karar verdi.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 bildik Meso Fahro. Saat beş buçukta dükkana girip sigara alan bir adam bulduk. Altıyı beş geçede başka bir müşteri tütüncüye girmiş. Ve dükkanın boş olduğunu sanmış. Hı. Herhalde kadının cesedi o sırada tezgahın arkasında yatıyordu. Böylece bayan Asher'in beş buçukla altıyı beş geçe arasında öldürülmüş olduğu anlaşılıyor. Asherlerin çocukları var mıydı? Hayır. Sadece bir yeğenleri var. Overton yakınlarında bir yerde hizmetçilik ediyor.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 Berça mıydı yoksa A-B-C mi? Ah A-B-C Evet, evet. A-B-C denilen tarifelerden de bu Mektuptaki imza gibi <gülüyor> Mi? Ne demiyorum Poirot Neler düşündüğümü bilsen Hastings İnan korkardın. Şu tren tarifesini düşünüyorum Eğer Frans öldürdüyse karısını Neden o tren tarifesini Oraya bıraksın e, Belki polisi şaşırtmak için Ümkansız Hastings Çünkü Frans onu düşünecek kadar zeki değil Rahatsız <gülüyor> ettin M. Poirot Frans için haber vermek istedim Evet güvenim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 Andover olayının tek kalacağını mı sanıyordun? Hı? Sana bu sadece başlangıç dediğimi hatırlamıyor musun? Evet ama bu fiziği bir şey. Çılgın bir katille karşı karşıyayız. Evet Hastings. Hemen gitmeliyiz. Scottland Yat'tan şeyler var. <Gülüyor>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 Alfabe kompleksi bu. Bir manyak için gerçek bir sebep. E, fakat bazı emniyet tedbirleri olmalı. imkansız Hastings. Bir şehir dolusu akıllı insana bir deli. Veci bu. Veci ya. Korkuyorum. Çok korkuyorum Hastings. HASTINGS <Gülüyor> adı Beb Bernard, 23 yaşında. Sarı Kedi Çayhanesi'nde garsonmuş. Doktor onun gece 11.30 ile 1 arasında öldürüldüğünü söylemiş. Beklediğiniz cinayetin bu olduğuna emin misin Gülen? Cesedin altında bir ABC bulmuşlar. Hı. Bunun da Beksil sayfası açıkmış. Kızı nasıl? Neyle boğduklarını biliyor musun? Kendi Kendi kemeriyle.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 ...yine de eğlenceden hoşlanırdı. Anlıyorum, anlıyorum. Hı -hı. Devam edin. İşte bu yüzden... ...Danıld'ın sessiz hali kalmamıştı. İki ay önce de feci şekilde kavga ettiler. Bütün bunlara... ...kardeşimin yalanları sebep oluyordu. Danıld da... ...Esting'e bir kız arkadaşına gideceğini söylemiş. Oysa elli bir adamla... ...İzburna gitmiş. Tabi Danat bunu öğrenince çok kızdı. Hı -hı. Bir gün... ...bir gün... Hı -hı. Evet...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 Donald Fraser, Bay Paul. Memnun oldum. Ne oluyor, Madam? Allah aşkına söyle. Söyle, demin duydum. Beth öldü. Öldürüldü mü? Evet, O Onu kimin, kimin öldürdüğünü biliyorlar Hayır. Mı? Beth, dün gece nereye gideceğini size söyledi mi? Bir kız arkadaşıyla Ferdinand'a gideceğinden bahsetti. Ona inandınız mı? Ben... Ona inandınız mı? Ben... Ne demek istiyorsunuz? Bet'i bir manyak öldürdü. <gülüyor> Katile ancak siz doğruyu söylediğiniz taktilde yakalayabiliriz. Fakat... <gülüyor> Açıkça konuşmalısın. Siz kimsiniz? Polisten olmadığınız belli. Dedektif. Donut. He? <gülüyor> Ona her şeyi anlatmalısın. Peki. Önce Bet'e inandım. Fakat sonra şüphelendim. Çayhane'yi düzeltmeye başladım. Bet beni görebilirdi ve kızardı. Bilmiyorum. Sizleri tekrar görüşeceğim.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 Sonat Fazer'i de boğdu diye. Eğer o ABC mektupları olmasaydı. Ne var o ABC mektuplarında? Bilmiyorum Eskinc. Ama öğreneceğiz. Çastın. <Gülüyor> Çastın. Alab nerediymiş bu çark tönetings? Mektup ne zaman yazılmış? 27'sinde. Yanlış işitmedim ya Hastings. Cinayetin 30'unda mı işleniciğini yazmış? Evet, şu tarife Hastings farkında değil misin? Ayın 30'u bugün. Fakat. Nasıl? Mektupta adım yazılı olduğu halde adresin yanlış yazılmış olması bence biraz garip. Katil bunu mahsus yapmış olmasın? Belki de yanılmıyorsun. Tenkisi olabilir. Olamaz.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 Abinizi kurşun yarasıyla bir uçurumun dibinde bulsalardı veya yanında bir tabancayla o zaman ilk ne düşünürdün? Onun intihar ettiğine inanırdım. Tamam, ne var? Hiç. Sadece bir şeyin tekrarlandığını fark ettim. Ama bu önemli değil. Neyse neyse. Bu bir inkar olayı değil. Anladığıma göre abini her akşam yürüyüşe çıkarmış Falko. Evet, çıkardı. Her gece mi? <gülüyor> Tabii şakır şakır yağmur yağarken değil.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 Sir Carmichael'a ABC imzalı bir mektup geldi mi? Ha, ABC imzalı mı? Hayır. Sir Carmichael yürüyüşten genellikle kaçta dönerlerdi? E, ona çeyrek kalasalar. Çoğu zaman yan kapıdan girer, koleksiyonun bulunduğu galeriye giderdi. Onun için polis telefon mi? Onun öldürülmüş olduğunu fark etmeyecektiniz. Pişikreğe bir şey mi var? Yok. E, D'yi düşünüyorum. değil mi? Evet. Bundan sonraki kurban. ...şeyi yapıp katile engel olmamız lazım. Kime engel olmamız lazım Tore? O korkunç katile. Ha evet. Evet. Benim planım var ama bunu daha sonra konuşuruz. Memnuniyet Bay Clark. Katil cinayeti işleriyle on iki saat bile olmadı. Onun nerede olduğunu, ne yaptığını belki planlarınız bize gösterir. Londra ziyarete geleceğim Bay Cuaro. Ve o zaman işte o mayya yakalayacağız. Sizi bekleyeceğim Bay Clark.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 Bence uzun süre beklememiz işte doğru değil Ne yapmamızı istiyorsunuz? He? Hemen harekete geçmeliyiz Bundan sonra cinayet hazırlanmalıyız Demek dördüncü bir de cinayetin işlenicinden eminsiniz Siz değilmişsiniz? Tabi eminim Bana ne düşündüğünüzü iyice anlatın Bay Fuaro Özel bir ekip kurmamızı taraftarım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 ...ben böyle fazla varlıklı değilim. Fakat ağabeyim öldüğü zaman bana büyük bir servet bıraktı. Ha. Onun için onların bütün masraflarını ben karşılayacağım. Tabi, ee, tabii, tabii. Ee, peki bu ekipte kimler bulunacak? Ekipte ben olacağım. Hı -hı. Sonra bayan Megan Bernal, kardeşiyle nişanlı olan Donald Fraser... ...öldürülen kadına yeğenin mi Bu cinayetlerle ilgilenen başka kimseler yok mu? Evet, şey... ...Bayan Grey var, Tora evet. Grey. Ah, Miss Grey, evet. evet. Bayan Grey iki yıldan beri ağabeyinin yanında çalışıyor. Çavrusun ve mı oturanları çok iyi tanıyor. Evet, Bay Krak, fikrinizi beğendim. Birkaç gün sonra özel ekibinizle burada toplanalım. <gülüyor> Bir şey hissettim. Ne gibi Bay Poirot? Katile çok yaklaştım. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Buradan neden toplandığımızı biliyorsunuz.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 Evet. Hepiniz cinayetten önceki saatlerden bahsetseniz biraz. Ee, siz başlar mısınız Bay Kınar? Tabi. Tabi. Abimin öldürüldüğü günü sabah, erken evinde dolaştım. Evet. Sonra öğle yemeği yedim, bahçede hamak uyudum ve sonra mektup yazdım. Akşam yemeği yedim, yatarken çok sevdiğim bir kitabı tekrar okudum. Ondan sonra telefon çaldı. Öyle evet. kadar olan yeter. O sabah biriyle karşılaştınız mı? Bir sürü kimselerle karşılaştım. Onlar hakkında bir şeyler hatırlayabiliyor musunuz? Durun hmm, Durun dur bakayım. Çok şişman bir kadın hatırlar gibiyim. Sonra kumsal genç vardı. Sarı saçlı bir kız denizde bağırıyordu. Ne <gülüyor> İnsan yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor. Aklısınız çok iyi. Ee, Bayan Grey. E, siz hatırlıyor musunuz o günü? Ee, sabahleyin Sir Carmichael bana mektuplarını dikte ettirdi Sonra Kahya ile görüştüm Öğleden sonra iş işledim Benim için alelade bir gündü Gece erken yattım Teşekkür ederim Ben Berna Kız kardeşinizi son gördüğünüz zamanı hatırlayabilir misiniz? Ee, ben kardeşimi ölümünden 15 gün önce gördüm Beraber Elsting'e yüzmeye gittik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 Onu tehditle kovduğunu... ...beni çarşambaya beklediğini... ...çarşamba günleri izinleyeyimdir efendim. Desem o günü birlikte... namaya gideceğimizi yazıyordu. Evet. O akşam üstelik doğum günümdü. <gülüyor> Affedersiniz efendim. Fakat o günü hatırlayınca çok üzüldüm. Evet, evet. Neler hissettiğinizi anlıyorum. İnsana birazcık küçük şeyler dokunuyor. Ufak bir eğlence veya bir hediye... Evet, bu doğru. Çok doğru. Hani şey biraz öldükten sonra da oldu... Annem Bet'e hediye almıştı. Nylon çoraplar. Hem de o olayın olduğu gün. Tamam elinde paketle ağlarken gördüm. Bu çorapları Bet'e almıştım deyip duruyor. Biliyorum. Şey işte insanı bunları hatırlamak sarsıyor. İlerisi için bir plan yapmayacak mıyız? E, tabii. E, tabii yapacağız. Bana kalırsa dördüncü mektup geldiği zaman... ...hep birlikte hareket etmeliyiz. O zamana kadar belki hepimiz ayrı ayrı şansımız deneriz. Ne dersiniz Bay Kuvaroğlu? Bazı tavsiyelerde bulunabilir miyim? Tabii. Ben onları yazayım. Bu siz dinliyorum. Bayan Bayanlar ve Bay Donald. Beksizde araştırma yapsınlar. Mary Andover de. Siz Bayan Thora Charleston'dan. Fakat ben Charleston'dan bütün bütün ayrıldım. Ya anlayamadım. Bayan Gray nezaket gösterdi bana yardım etmek için kalmıştı. Ee, Lady Clark nasıl? Ağzına gelmişken Bay ara, acaba Charleston'a kadar giderek kendisini ziyaret edebilir misiniz? Ben oradan ayrılmadan sizi görmek istediğini söyledi.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 Üçüncü mektubun üzerinde nerenin damgası var? Putney'in matmasi. Yani Londra'da bir yerin. Evet. Bundan da ABC'nin Londralı olduğu anlaşılıyor değil mi? Görünüşte de öyle. Onu tuzağa düşürsek. Mesela bir gazete ilan versem. ABC acele, Herkül Puyaro izinde. Susmam için yüz imza, X Y z. Tabii böyle kaba bir ilan değil. Ama bu şekilde katil tuzağa düşer Evet, bu mümkün. Fakat abc'nin kurnazlık ederek bu ilana cevap vermeyeceğini sanıyorum. Evet. <gülüyor> Baklar, ...bana kızmayın ama... ...kalben bir çocuk olduğunuz anlaşılıyor. Evet. Toplantımız evet. burada bitiyor. Hepiniz yeni deliller elde edince... gene toplanacağız. Evet. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Evet. İyi bir toplantı oldu Hastings. Megan Bernard çok zeki. Ben konuşurken hemen... Laf diye atıldı <gülüyor> Zira söylediklerimin bir önemi olmadığını anladı <gülüyor> Halbuki diğerleri bal gibi kandılar Fakat sözlerin akla yakındı e, Tabi yakındı ama Mevkin durumu anladı Yani o sözlerinde ciddi değil miydi? Söylediklerimin hepsi de bir cümleye sığdırılabilirdi Onun yerine aynı fikri Arka arkaya tekrarladım Fakat neden e, İşleri biraz kızıştırmak lazım <gülüyor> Kim acaba Bilmem Söylemem gereken bir şey var Bay Puarum. Buyurun Matmazev sizi dinliyorum. Mesele şu Bay Hı? E, Benim Bay Clark kendi isteğimle ayrıldığımı söyleyerek büyük nezaket gösterdi. Fakat meselenin iç yüzü böyle değil. Nedir Matmazev? Ben orada kalıp çalışmaya hazırdım. Benim oradan gitmeyi Lady Clark istedi. Ona karşı müzamalı olabilirim çünkü çok hasta. Hı. Nedense benden nefret ediyor. Bunu gelip bize anlatmanız fevkalade bir şey. Gerçeği söylemek her zaman doğrudur. İşten atıldığım zaman çok sarsıldım. İnsan yaşadıkça çok şey görüyor. Gideyim ben, izlenizle. Gürültü kadın o. Ayrıca cesur da ve bazı şeyleri iyi hesaplamasını da biliyor. Ne demek istiyorsun? Yani torakı ileri görebiliyor.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 Geldiğinizde çok sevindim Mesya Arkadaşım, Bay Hastings Lady Clark. Nasılsınız? <gülüyor> Geldiğiniz için içinize de teşekkür ederim. Karnı hakkında konuşacaktık değil mi? Aa, evet. Öyle olacağını tahmin etmiyorduk. Geldiğiniz için hakikaten teşekkür ederim. Kocamın kardeşine söyledim. Onun bir çocukluk yapmayacağını umarım. Çocukluk mu Lady? Ram bir çocuk gibidir. Her şeye kanar.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 Bir yoktu. ay hadi bir adandı. Kimler, bir insan mıydı yoksa bir satıcı falan mı? Satıcı mıydı değil miydi? Ee, Hatırlayamıyorum. E, lütfen gidin artık. Radyo okum. Teşekkür ederim Leydikiler. Sizi yavduk. Biz növzle. Söyledim mi de, Hastings? İnsan daha birçok şeyler öğrenir. Peki, Tora toragrey neden kimseyi görmediğini söyledi? Bu soruyu iyi bir şekilde cevaplandıra Ama kendimizi boş yere yormayalım. Bunu bayan grey'e soralım daha iyi. Ee, bayan grey e mi diyoruz? Evet, Hastings. Yes, evet diyor. Mesela, sizi ben öldürmedim değil mi? Bilmiyorum. Poirot! Poirot! <Gülüyor> Dördüncü mektup geldi. Bekliyorum. Aç bakalım ne yaptı? Zavallı Monsieur Poirot. Bundan sonraki ufacık olay Donchester'de olacak, 11 Eylül'de. Şimdilik kalın İmza A, B, C. Ne yeah. e düşünüyorsun Puaro. Özel etiple görüşmeliyiz. Bize anlatacaklar olduğuna eminim. ...bu sefer yakalamalıyız. Hı. Size katili bulmak için özel bir ekip kurduğumuzu söylemedik değil mi? Bu olayla özel bir ilişkiniz olduğunu sanmıyorum Mr. Ron Clark. <gülüyor> <gülüyor> Bana kalırsa C sizi yendik. Donchester'da her türlü emniyet tedbiri alındı. Onu yakalayacağımızdan eminim. Hı. Gelecek hafta çarşamba günü sen at yarışlarının Donchester'da yapılacağını biliyor musunuz? Oranın ne kadar kalabalık olacağını? Ya evet... Ha? Doğru. İşler gene karıştı. A, B, C deli ama aptal değil. İsmi değere başlayan birçok insanın yarı sahasını dolduracağı muhakkak. Bakın zeki gelip Hepimiz kendi kendimize şu soruyu sormalıyız. Katil hakkında ne biliyorum? Ne yazık ki hiçbir şey bilmiyoruz. Hayır Fatma Bey. Hepimiz onun hakkında birçok şeyler biliyoruz. Ama bunun farkında değiliz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün bildiklerimizi tekrar tekrar inceledik. Hepsini değil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 Neyiniz var? Ee, hayır, hayır bir şeyim yok Bayan lini. Biraz kırıklığım var Yine başınız mı ağrıyor? Hayır hani, evet. Herhalde bugün sokağa çıkmayacaksınız yok, Hayır gitmem lazım İş meselesi bu çok önemli Madem lazım gidersiniz tabii. Bu seferki yol uzun mu? Hayır ben bugün şey Çeldam'a gideceğim Son zamanlarda Gazeteler o cinayetlerden başka bir şeyden Bahsetmiyorlar <gülüyor> ...doğrusu bunları okurken korkuyorum. Evet, ah, cinayetler. Evet, evet. evet. Bundan sonraki cinayeti Donchester'da işleyecekmiş. Hem de yarın. Eğer orada olsaydım... ...bir adım D ile başlasaydı... ...ilk tren atlayıp oradan kaçardım. Ah, just... Ne dediniz? Hiç, hiç, hiç, hiç. Haliniz gerçekten çok fena. Bir ilaç alsanız... ...doğrusu bugün yollara düşmeniz yersin. İş hayatında insan ancak bu şekilde ilerler. Ama ya hastaysa?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 Kara Kuo Oteli'nde çalışıyorum. Adım Gül. Gül Strong. Bekala. Anlatın bakalım. Otel yarış için gelenlerle dolu. Ben müşterilerin odasına sıcak su götürürüm. Bu akşam üstüydü. Odanın kapısını vurdum. Hiç ses çıkmadı. Onun için kapıyı açtım. Adam içerideydi. Lavaboda ellerini yıkıyordu. Ondan sıcak suyumuzu getirdim efendim dedim. Ben soğuk suyla yıkandım diye cevap verdi. Ve o zaman lavaboya baktım. Su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 ...dolapta bulunan ABC tarifelerin... O, o, ...o paketlerin içinde... ...torap olduğunu sanıyordum. o ellerle ilgili listede neden... ...Bayan Aşer'in adının yanına... ...işaret koydunuz? E, çünkü satışa onunla başlamak karar vermiştim. E, i̇şe... ...bir yerden başlamak gerekir. Evet doğru. Her işe... Hı. ...her işe bir yerden başlamak lazım. Öyle, Öyle demek istemedim.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 Kastın Wexel United ile ilgisi yok. İmkansız çünkü acele etme, batmacı. Ben, ben gerçeğin peşindeyim. <gülüyor> Selam. Hiç kimsenin ilgilenmeyeceği katla. Beti öldüren katilin kişilikleri arasındaki farkı düşünmemiz gerekli. Bet, hoppa bir kızdı. Yakışıklı erkeklerin kendisiyle ilgilenmesine bayılırdı. O halde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 Ron Clark'tı. Oh, no, no. Sizdiniz. <gülüyor> çok, çok hoş. <gülüyor> Yakalın elleriyle yakalanan kast ne olacak? O belki cinayetleri inkar ediyor ama. Yok yanılıyorsunuz inkar etmiyor. Bir akisi itiraf ediyor. Ne? Daha onunla konuşmaya başlar başlamaz kastın kendisini suçlu sandığını anladım. Ve bu her türlü tuvalı yetmedi değil mi? Yetmedi ya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 Ben kaçta yolladınız çabat, bir çabat, bir çabat. Susalım, susalım Sonra Cinayetlere başladınız Andover'deki cinayeti işlemek Ve Bet'in ölümü sizi esas hedefiniz olan Üçüncü cinayete getirdi Üçüncü cinayetteki mektubu Mahsus geciktirdiniz İşte mektupları bana yollamanızın Sebebi buydu Oysa Scotland Yard'a yollayabilirdiniz ama adresi ne kadar yanlış yazarsanız yazın gene mektup yerine zamanında giderdi. <gülüyor> Donçası cinayeti malum. Kastın arkasından cinayete gittiniz. Uyuklayan bir adamı bıçakladınız. ABC tren tarifesini bırakıp kastla karanlıkta çarpışmayı başardınız. Bıçağı koluna silip cebine attınız. Artık az D ile başlayan birini aradığınız yoktu.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 Rüyanızın makul bir izah var. Hafızanızda Bek'in yerine abla alıyor, yani Megan. Unutmaktan korkmayın. Batman'a hatırlanmaya diyecek bir kız değilmiş. Ama Megan'a gelince... Hı? Nasılsınız? <gülüyor> Haklıyım ya. <gülüyor>